Evet hocam. Elhamdülillahi Muhammed ve ve sahbihi ve Bugün 28 Kasım 2012 çarşamba. Muhammed ibn Abdülvehhab rahimehullah'ın Mevâkıdül İslam adlı eserinin muhtasar şerhi derslerimizin dördüncü dersi. Evet. İslam'ı bozan hususların da 4.sünde kalmıştık. Şeyh rahimehullah diyor ki: من من من dördüncüsü من 4. diyor İslam'ı bozan ususların dördüncüsü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan başka bir yolun onunkinden daha kamil olduğuna, ondan başkasının hükmünün de onun hükmünden daha iyi olduğuna itikad eden kimse kafir olur. Mesela tağutların hükmünü onun hükmüne üstün tutanlar gibi. Evet, dediğimiz gibi bu şeyhın zikrettiği İslam bozan dördüncüsüdür. Tabii ki bu bir riddettir. Dinden dönmektir. Çünkü bu Allah'ın hükmünden daha güzel bir hükmün var olmadığını belirten Kur'an'ın yalanlanması demektir. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ dinen, فَلَنْ يُقْبَلَ minhu, فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette Hüsranı uğrayanlardan olacaktır diyor Allah subhanehu ve teala. Yine aleyhisselatu vesselam da hutbelerinde ne diyordu zaten maruf? Biz de bazen derslerimize başlarken söyleriz bunu. Emme ba'du ne diyordu? Emme ba'du fe inna hayral hadisi kitabullah ve hayral huda huda Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diyordu. Yani ne demek? Emme ba'd şüphesiz ki sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı yolların en hayırlısı da Muhammed'in yoludur diyordu müslündeki rivayette. O yüzden e, Şeyh'in dediği gibi yani onun hükmünden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünden, yolundan, başka bir yolun onunkinden daha kamil olduğuna, e, daha üstün olduğuna itikad eden bir kimse kafir olur diyordu. Evet tabi şimdi Şeyh'in bu sözlerinden hemen e, şu meseleye kısaca değinmemiz uygun olacaktır. Ee, tam bu noktada Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme konusunu kısaca ele alalım inşallah. Bu meseleyi kısaca ele aldığımızda diyoruz ki e, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme konusunun kardeşler çeşitli durumları vardır. Yani mertebeleri vardır. Çeşitli mertebeleri vardır. E, durumları vardır. E, i̇şte bu durumlarla bu mertebelerle ilgili hükmün ne olduğuna kısaca değinelim. Şimdi öncelikle hemen şunu söyleyelim. Alimlerin ittifakına göre.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 Allah azze ve celalinin hükmünü eşit görüyor. Yani bir hüküm var, bir de Allah'ın hükmü var. Bu iki hükmü eşit görüyor. Allah'ın hükmüyle eşit görüyor. Allah azze ve celalinin hükmünü eşit görmesi hususu. Bu da dinden çıkaran bir küfürdür. O yüzden Allah azze ve celle zaten ne buyuruyor? "Vela tadribu lillahi'l emsal." Allah için emsaller göstermeyin. Bu Allah'la eşit tutmak demektir. "Leise kemislihi şey." Onun onun benzeri hiçbir şey yoktur. "Hal ta'lemu lehu Onun bir adaşı, bir benzeri biliyor musun? Bütün bu ay ayetlere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 husus ele almış olacağız. İlk üç dersimizde birer tane ele almıştık. Bu e, bu dersimizde iki tane husus ele alacağız. Evet. Şimdi şeyh e, diyor ki Al khamisu Men evgada şey'en mimma jâe bihir rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ve lev bihi kefara Beşincisi diyor. İslam'ı bozan hususların beşincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği herhangi bir şeye buğzeden. Yani herhangi bir şeyden hoşlanmayan kimse o şeyle amel etse dahi kafir olur. Evet neymiş? 5. husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği herhangi bir şeye buğzeden o şeyle amel etse dahi kafir olur. Getirdiği şeyle hoşlan getirdiği şeyden hoşlanmayan kimse o şeyle amel etse dahi kafir olur. Evet bu şeyhin zikrettiği nedir? İslam bozan hususların beşincisidir. Şimdi şurada ekstra bir bilgi vereyim. Şimdi şeyh ne dedi? Dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği herhangi bir şeyle bir şeye buğz eden, o şeyle amel-i kafir olur. Bu risalenin bazı muskalarında bir ziyade kelimesi daha var. Bazı muskalarda kefara icmaen kelimesi ziyade olarak gelmiş. Onu da eklediğimizde şöyle oluyor, Türkçesi şöyle oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği herhangi bir şeye buğz eden, o şeyle amel etse dahi icmaen kafir olur e, şeklinde oluyor Türkçesi. Yani e, nuska farklılıkları var. Bazı nuskalarda icma lafzı ekstradan gelmiştir. Yani gelmese de bile zaten bu tüm ümmetin ittifakıyla selef gayri selef kim peygamberin getirdiği şeylere dine buğz ederse o zaten kafirdir. Evet bunun delili açıktır zaten. Buna çok delili hacet yok ama tabi biz nasları, metinleri delillendiriyoruz. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bunun sebebi diyor Allah'ın indirdiğini kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bakın Allah'ın dinini kerih görmek, hoşlanmamak amellerin boşa çıkmasına sebeptir. Amelleri de ne boşa çıkarır? Küfür ve şirk. Dolayısıyla bu ayet açık ve net bir şekilde neyin delilidir? Allah'ın dininden herhangi bir şey buhzeden yani şeyhin o söylemiş olduğu hususa delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği herhangi bir şey buhzeden o şeyle amelesi dahi kafir olur. Neden? Çünkü Allah ne buyuruyor? Onların amellerinin boşa çıkmalarının sebebi Allah'ın indirdiğini kerih görmeleridir diyor. Demek ki Allah'ın indirdiğini kerih görmek ameli boşa çıkarmaktır. Yani diğer bir ismi küfürdür. Ee, dinden çıkarır. Yine mesela Allah azze ve celle başka ayette ne buyuruyor? Hayır, o kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan hoşlanmamaktadırlar. Kerih görmektedirler. Belca'ehum bil haqqi fe ektheruhum lil haqqi karihun Kerih görmektedirler. Hayır, o kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan hoşlanmamaktadırlar. Kerih görmektedirler. Bu ayette Şeyh'in söylemiş olduğu bu hususa... Ee, delil. Yine mesela Allah Azze ve Celle şeriatın getirmiş olduğu bazı şeylere buğz münafıkların sıfatından olduğunu söylüyor. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاتَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Namaza ancak üşenerek gelirler ve kerih görerek infak ederler. Bakın yine kerih görme. Hep kerih görme noktalarını vurguluyoruz ayetlerde. Yine burada kerih görme söz konusu. Allah bunu hangisi yakta zikrediyor? Münafıkların sıfatları siyakında zikrediyor. İşte bütün bu saydığımız naslar bu şeyhin söylemiş olduğu İslam'ı bozan beşinci hususa delildir. Şimdi kardeşler burada çok önemli bir e, tembih var. Oraya tabi e, değinelim. E, o yüzden buradan itibaren biraz dikkat edin. İnce bazı detaylar var. Şimdi kerih görme hususunu alıyorlar bazıları. E, meselenin delalet etmiş olduğu e, anlamları fıkıh edemedikleri için burada gaflete düşüyorlar ve bazı işkaller söz konusu olabiliyor. O yüzden şu ince noktaları da dikkat edeceksiniz. Bakın, keri görme dedik. Tamam. Naslar gösteriyor ki Allah'ın dininden herhangi bir şey keri görürsen, o şeyi buğz edersen bu küfürdür. Büyük küfürdür icmaen. Ancak olay keri görmenin ne olduğunu fıkh edebilmekte o yüzden kerih görme hususunda taksimatlar var. Bu taksimatları yakalayacaksınız ki burada işgale düşmeyeceksiniz. Tekfir zihniyetine girmemiş olacaksınız. Bakın kerih görme iki kısımdır. Bir, tabii olarak, fıtri olarak kerih görme. Fıtri, tabii bir kerih görme. Bir de dinden çıkaran kerih görme. Bakın bu taksimatları açacağım. Birinci kerih görme hususu tabi fıtri kerih görme. İkinci husus dinden çıkaran kerih görme. Biz şimdi ikinci hususa dinden çıkaran kerih görmedir diyorsak birinci hususunu anlayacaksınız. Dinden çıkarmayan da bir kerih görme varmış. Yani öyle bir husus var ki kerih görüyorsun ama buna rağmen dinden çıkmıyorsun. O yüzden bakın. Bu iki taksimatı duydunuz. Kerih görme. Yani e, tabii bir kerih görme, fıtri bir kerih görme, ikincisi dinden çıkaran kerih görme. Şimdi tabiî kerih görme ile, yani hoşlanmama ile, dinden çıkaran hoşlanmama arasında fark vardır. Tabiî kerih görme ile dinden çıkaran kerih görme arasında fark vardır. Tabiî kerih görme küfür değildir ama dinden çıkaran küfür görme zaten isim üzerinde küfürdür. Peki tabi kerih görmenin alameti kuralı nedir? Dinden çıkaran kerih görmenin alameti kuralı nedir? O yüzden bu hususu bilin ki. Şimdi hanım diyor ki kocasına diyor kocası diyor ben ikinci evli yapacağım olmuyor bırakmıyor istemiyorum diyor. E şimdi miskin de ne yapıyor tak diyor bak kadın kafir oldu Allah'ın dinine kerih görüyor o yüzden bu ince detayları yakalayın ki bilin bunların küfür olup olmaması hususlarını. Şimdi dedi ki bir tabii fıtri kerih görme var, bir de dinden çıkaran kerih görme var. Tabii kerih görme ile dinden kerih e, dinden çıkaran kerih görme arasında fark vardır. Ama nedir bu alamet arasındaki alamet? Yani kerih görmenin tabii olduğuna dair alamet nedir? Dinden çıkaran olduğuna alamet nedir? Şimdi dinden çıkarmayan tabii kerih görmenin alametlerinden biri şudur kardeşler dikkat edin Bakın şeriatın getirdiği bilinse de yani bu hüküm şeriatın bir hükmü bunu bilse de bilmese de bu hoşlanmamanın bu kerih görmenin var olmasıdır Bu bu işte tabii olduğuna bir alamettir Bakın tekrarlıyorum dinden çıkarmayan tabi'i fıtri kerih görmenin alameti nedir? Şudur. Şeriatın getirdiği bilinse de bilinmese de bu hoşlanmamanın var olmasıdır. Yani ister şeriatın getirdiği bilinsin, ister bilinmesin bu hoşlanmamanın bu kerih görmenin zaten var olmasıdır. Bu da zaten neyle olur? Mesela dini bazı usları düşünün. Neden insan fıtraten tabii olarak kerih görür? İşte meşakkat söz konusu olabilir ya da kişinin tabiatına, yapısına, huyuna aykırı bir şeydir. Yani mesela işte mesela kişi çok tavafta sıkıntıya gelemiyor. Yani mesela bir insan düşünün normal hayatında çok kalabalığa gelemiyor, e, sıkışıklığa gelemiyor ne? İnsanların yapılarıdır. Mesela benim yapımda da vardır. Benim yapımda mesela ben en çok sabre demediğim kendi nefsim için söylüyorum. Ee, ...atıyorum mesela bir yerde kuyruk var... ...ne bileyim bir fatura kuyruğu diyelim... Ee, ...içim daralıyor yani... ...bu yapı gereğidir biraz... ...kalabalığa gelemiyor... ...o kalabalığı kere görüyor... ...bu fıtridir tamam mı... ...yani adamın derdi tavaftaki kalabalık değil... ...o dindeki o... Ta ...tavafın hükmü değil... ...fıtri bir kereh görme... ...anladık mı o yüzden adam... Din, ...dinde olsun olmasın adamın derdi... ...dinde tavaf vardır... O tavaftaki o kalabalık zaten olacaktır. O yüzden ben onu dine, dine nispet ederek bunu kere görüyorum değil. Zaten adam normal hayatında da yani e, e, bu türlü hususlardan kere, sıkılıyor tabi olarak. Yani şeriatın getirdiği bilse de bilmese de zaten bu e, sıkıntı bu hoşlanmama var. Anladık mı? Bu da zaten genelde dediğim gibi ya meşakkate dayalıdır ya meşakkat sebebiyledir. Yani içerisinde o yapılan o ibadetin o dini herhangi bir şeyin her neyse o. Onun içerisinde bulunduğu meşakkatten dolayı kere görüyordur. O da ya da tabiat gereği. Adamın tabiatında zaten vardır. İşte insanları vardır. Tabiatları farklı farklıdır. Kimi sıkıntıya gelemez, kimi kalabalığa gelemez, kimi gürültüye gelemez, kimi kızgınlığa gelemez, kimi yüksek sese gelemez. Anlatabiliyor muyum? Yani şeriatın getirdiği bilinse de bilinmese de bu hoşlanmamanın zaten var olduğudur. Bu hoşlanmama da neye döner dedik daha çok. Burayı iyi yakalayın. Ya meşakkata döner. Ya da yalın tabiata döner. Bakın bu ismi tutun. Yalın tabiat. Yani tabiatının aslında bu var. Yani dindeki hükmünü duyduktan sonra olmadı bu. Hoşlanmama dindeki hükmünü duyduktan sonra olmadı. Dindeki hükmünü duysun duymasın adamda var zaten bu. Tamam. Yani mesela bazen insan sebepsiz yere sadece tabiatından dolayı, huyundan dolayı bir şeylerden hoşlanmaz. Ama küfür olan dinden çıkaran kerih görmenin alametlerinden birisi de nedir? şudur. Bu kerih görmenin ancak Allah'ın emrettiği bilgisinden sonra olmasıdır. İşte o zaman bu nedir? Tabi'i bir kerih görme değildir. Dinden çıkaran kerih görmedir. Yani zaten adamda böyle bir hoşlanmama yoktu ama ne zaman ki dinin böyle bir hükmünü bildi ondan sonra hoşlanmamaya başladı. Bu neyin alameti? Tabi'i bir kerih gör görmemenin alameti. Yani tabi'i olmadığının alameti. Küfür o o olarak bir kerih görmedir bu. Yani mesela bir örneklendirerek e, bir mesela dindeki bir ibadeti ortaya koyayım, o ibadet üzerinden anlatayım ki daha iyi yakalayın meseleyi. Mesela birisine diyorsun ki gel namaz kıl diyorsun. Ne gibi? Mesela ben eskiden dayımlarla çalışıyordum, oradan bil bilirim. Pazarda sebze meyve meyve satıyorduk. E, o zaman e, daha yeni yeni namaza başlamıştım, işte e, 15 yaşlarında falan. Nefsime e, ağır geliyordu soğukta. Şimdi pazar işi o kadar bir e, meşakkatli bir e, meslektir ki dışarıda sen pazarları bu. E, dışarıdasın ve karın içerisinde her tarafın açık sadece üzerinde bir çadır var yağmur veya kar gelmesin diye. Ama her yerden rüzgar her tarafını sarmış bir durumda. Bir de biz bazen kıvırcık falan satıyorduk. Bu kıvırcıklar çamurlu olur. Onları suyun içine batırıyorduk ki o çamurlar e, kalksın ki üzerinden tezgah temiz koyalım. Ve bazen ellerimizi hissetmiyorduk. Hatta oyun olsun diye tezgahta sigara içen e, bizim e, diğer e, işçilerin sig sigaralarının o e, kor tarafını hani hiç hissetmiyoruz diye tutup böyle elimizle ne yapıyorduk? Söndürüyorduk. Bastırarak hiçbir şey hissetmiyorduk. Öyle bir elimiz donuyordu. E, bir namaz vakti geliyordu. E, abdestsiziz. Nefsi öyle meşakkat öyle ağır geliyordu ki o zaman. Yani bunun gibi. Şimdi e, öyle bir ortam düşünün. Adama diyorsun ki gel namaz kıl. Gel namaz kıl diyorsun. Kışın ortasındasın mesela. O da diyor ki o şimdi kim kalkıp da soğukta abdest alacak diyor. Şimdi bu adamın burada kışın ortasında o soğukta abdest almaması ab, ne demek? Yani abdest almayı kerih görmesi söz konusu bu adamın. Şimdi diyor ki o kim kalkıp abdest alacak? Şimdi o an abdest almayı kerih görmesi söz konusu. Ama bu kerih görme tabii bir kerih görmedir. Yani adamın burada abdest almamasının sebebi dindeki abdest hükmünü kerih görmesinden dolayı değildir. Yani adam bizzat abdestin kendisini kerih görmüyor. Abdestin bizzat kendisini kerih görmüyor. Tabi olarak abdest almadaki o meşakkat kısmı var ya o meşakkat kısmını kerih görüyor. Yani sen adama bak aynı adama desen ki abdest al değil de şöyle deseydin adam yine aynı tavrı gösterirdi. Ya abi e, elin falan çamurlanmış e, bir elini yüzünü yıka deseydin yine o şimdi bu soğukta kim elini yüzünü yıkayacak derdi. Yani adamın derdi din değil. O andaki soğuğu meşakkat görüyor anladık mı? Yani kalk abdest al değil de adama kalk elini yüzünü yıka desen yine soğuktan dolayı onu ne yapacak? Kerih görecek. Yani adamın derdi o abdest abdestin dindeki hükmü değil. Adam o an es abdest almayı e, kerih görürken dinin bunu emredip emretmediğine bakmaksızın kerih görüyor. Burası önemli. O yüzden tabi kerih görme diyoruz. Yani dinin bunu emredip emretmediğine bakmaksızın yapıyor. Mesela şöyle bir şey olsa bu adama düşünün ki adamın zaten soğukta hiç e, elini yüzünü yıkama diye soğuk suya elini sürme diye bir derdi yok yani bir sıkıntısı yok çok rahat bunda bir meşakkat söz konusu değil adama zaten elini yüzünü yıkayabiliyor soğukta ona zarar vermiyor dayanıklı zaten böyle bir derdi yok tamam böyle bir insan düşünün hiçbir sıkıntı duymuyordu sonra dinin abdest diye bir hükmünü bildi ondan sonra sen ona dedin ki abdest al ondan sonra bunu keri görmeye başlarsa işte bu neye işarettir Tabi'i olmayan, küfrî olan bir keri görme işaret olur. İlkiyle bak bunun arasında ayırın. Yani ilkinde zaten adam soğuk suya gelemiyor, zaten meşakkat geliyor. Derdi din, dinin hükmü değil. O yüzden o tabi'i keri görme. Ama bir de adam düşünün. Zaten soğuk suda elini yüzünü yıkamak normal geliyor adam. Öyle insanlar da var. Çok rahat denize giren var kuşun ortasında. Ama ne zaman ki dinin hükmünü bildi abdest diye ondan sonra ya ben şimdi nasıl kalkacağım, ya şimdi soğuk suyla abdest mi alınır ee, vesaire... Bunlar hepsi karinelerle nelerle bilinir. Yoksa sen direkt adama fıtri olarak kerih gördün veya küfrü olarak kerih gördün diyemezsin. O yüzden bunları yakalayacağız. Bu, bu, arasında ince alametler var. Dediğim gibi burayı tekrarlıyorum. Mesela adamın soğukta soğuk suyla elini yüzün, yüzünü yıkama sorunu yoktu. Zaten bunda bir sorun duymuyorduysa, sonra dinin abdest diye bir hükmünü bildikten sonra din emretti diye kerih görmeye başlar ise... Bu kerih görme küfrü bir kereh görmedir. Dinden çıkaran bir kereh görmedir. Dinden çıkaran bir hoşlanmamadır. Aynı az önce verdiğim misal gibi bir kadını düşünün. Şimdi en fasık hiç İslam'la alakası olmayan yani ee, fazlık bir insanı düşünün. Pek İslam'la alakası olmayan bir insan. Bir kadın. E, kocası dese ki ben ikinci evliye alıyorum. Zaten, zaten kere görür. Yani hiç dine bakmaksızın. Zaten dinle alakası yok. Aynı şekilde Müslüman bir kadın da. Yani zaten onun derdi İslam'daki o hüküm değil. Fıtri olarak bunu kereh görüyor. Bir, i̇kinci bir kadın daha e, istemiyor. Yani e, eşini paylaşmak istemiyor. Ama dindeki hükmüne razı. Dindeki hükmüne buğz etmiyor. Sadece tabii olarak, fıtri olarak böyle bir şeyi nefsine ağır geliyor. İşte bu nedir? Fıtri bir kereh görmedir. Fıtri bir kereh görmedir. E, dinden çıkaran bir kere görme değildir. Ama kadın çıkıp da dese ki ya böyle hüküm mü olur bu zamanda? Bu ne biçim bir hüküm? Ben böyle hükmü kabul etmiyorum. Ben bu hükmü reddediyorum. O zaman bu zaten nedir? Küfrü bir tabii e, hoşlanmamadır. E, tabii olmayan bir hoşlanmamadır. Tabii olmayan bir kere görmedir. Bu adamı ne yapar? Dinden çıkarır. Ama bugün bizim Müslüman bacılarımızın çoğu hemen hemen hepsi öyle değil. Ne diyorlar? Biz bu Allah'ın hükmüne razıyız. Bu hükmü de kabul ediyoruz. Benim hoşlanmamam Allah'ın koyduğu hükmün hükümden hoşlanmamak değildir. Sadece ben bu benim nefsime ağır geliyor dindeki hükmünü kabul etmemle birlikte benim nefsime ağır geliyor, meşakrat geliyor o yüzden kocamın ikinci evlilik yapmasını istemiyorum vesaire. bunların hiçbirisi küfür değildir hatta e, fıkıh, fıkıhta kaide de vardır birçok e, alim bunu da tercih etmiştir bir kadın eğer kocasına şart koşarsa evlilikten önce e, ben e, bir şartla seninle evlenirim üzerime ikinci almayacaksın bu akit sahih bir akittir kocanın da bu şarta iltizam göstermesi gerekir Gerçi keşke bunu söylemeseydik ama e, neyse artık ağzımızdan çıktı. Yoksa sen kadının eline bir versen 10 alıyor maalesef. Aslında bunları kadınlara anlatmamız lazım. Yoksa bu sünnetlerin hepsini öldürecekler. Evet belki de değerli bir kardeşimiz bu kısmı silebilir. isterse Neyse. Şimdi bunu anladınız. E, Tabi-i kerih görme. E, o zaman şöyle toparlıyoruz. Diyoruz ki kerih görme iki kısımdır. Tabi-i fıtri kerih görme. İkincisi dinden çıkaran ne? Kerih görme. Tabi'i kerih görme ile dinden çıkaran kerih görme arasında fark vardır. Tabi'i görme küfür değildir ama dinden çıkaran kerih görme küfürdür. Dinden çıkarmayan tabi'i kerih görmenin alameti şeriatın getirdiği bilinse de bilinmese de boğuşlanmamanın var olmasıdır. Yani ister şeriatın getirdiğini bilsin ister bilmesin hoşlanmamanın zaten var olmasıdır. Bu da ya meşakkatten dolayıdır ya da kişinin tabiatından dolayıdır küfür olan, dinden çıkaran kerih görmenin alameti ise bu kerih görmenin ancak Allah'ın emrettiği bilgisinden sonra ortaya çıkmasıdır. E hemen bakın bu hususa dair şunu da anlatalım ki elinizde e, davet olsun. Bakın mesela sahabelerde bile Allah'ın bazı emirlerini kerih görmeleri söz konusu. Bazı sahabelerde bile Allah'ın bazı emirlerini kerih görmeleri söz konusu olmuştur. Ama bu nedir? Tabi iyi bir kerih görmedir. Fıtra, fıtri bir kerih görmedir. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Çok açık. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Savaş size kerih geldiği halde, hoşunuza gitmediği halde Allah üzerinize farz kıldı. Bakın, savaş hoşa, hoşa gitmiyor. Hala bile Müslümanların hoşuna gitmiyor. Ama içerisindeki şahadet hoşuna gidiyor. İçerisindeki şahadet kısmı ne yapıyor? Hoşuna gidiyor. Dindeki o hükmü Hoşuna gidiyor. Allah'ın kelimesini üstünü tutma hoşuna gidiyor Müslümanların. Ama zatı itibariyle çektikleri meşakkatler, ülkelerini bırakma, malların telef olması o cihetten ne? kere geliyor insanlara. O yüzden bakın Allah sahabelere ne yapıyor? Hitap ediyor. <gülüyor> Savaş size kerih geldiği halde hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı diyor. O yüzden zaten İmam El Beğavi Rahimehullahu Teala tefsirinde ne diyor? Diyor ki bakın dikkat edin. Ayetteki diyor size kerih geldiği halde kelimesi demek bu ifade diyor ayetteki bu ifade yani size zor geldiği halde anlamına gelmektedir diyor. O yüzden diyor belagat ehlinden, meani ehlinden, meani belagatın bir kısmıdır. 3 ayrıdır biliyorsunuz belagat. O belagatın bir kısmını söylüyor. Meani kısmını diyor ki meani ehlinden biri buradaki hoşa gitmemenin, Mal şarf etmek, nefsi zora sokmak ve canı tehlikeye atmak söz konusu olması nedeniyle isteksizlik ve tabii atın gereği, bak tabiatın atın gereği olduğunu, yoksa Allah'ın emrini kerih görmediklerini söylemişlerdir. Bakın meanehli de, ehli de bu türlü ifadelerin tabii şeye hamle olunduğunu net bir şekilde söylüyorlar. O yüzden diyor ki meani ehlinden biri buradaki hoşa gitmemenin, ayetteki hoşa gitmeme olayının işte mal sarf etmek anne hani. cihada giden insan malını bırakıyor malını sarf ediyor nefsini zora sokuyor o yüzden onlardan bahsediyor diyor ki mal sarf etmek nefsini zora sokmak ve canı tehlikeye atmak söz konusu olması nedeniyle isteksizlik ve tabiatın gereği olduğunu yoksa Allah'ın emrini kerih görmediklerini söylemiştir diyor meani ehlinden bunu Meali Muttenzil'de görürsünüz. İmam Kurtibi de söyler. İmam Kurtibi ne der tefsirinde? Cihat diyor kerih gelmektedir. Cihat kerih gelmektedir. Çünkü cihatta malın harcanması vatandan ve aileden ayrı kalınması bedende yarılmaların sonra yaralanmaların meydana gelmesi bedende yarılmaların yaralanmaların meydana gelmesi elin ayağın kesilmesi ve can kaybı olması gibi şeyler söz konusudur. Kerih görmeleri, hoşnutsuzlukları bu sebepledir. Yoksa Allah Teala'nın farzını kerih görmelerinden, hoş, hoş görmemelerinden ötürü değildir. Burayı vurguluyorum. Yoksa Allah Teala'nın farzını kerih görmelerinden, hoş görmemelerinden ötürü değildir. Neymiş sebep? İşte malın harcanması var, cihat da. Vatandan, aileden, eşten, çocuktan ayrı kalınması, beden, bedende yaralanmaların, yarılmaların, elin ayağın kesilmesi, can kaybı olması gibi. Bu hususla ne kere? O yüzden zaten ehli sünnet ney iman eder? Biz bunu hep derslerde söylüyoruz. Bir husus hakkında bir cihetten sevgi, bir cihetten buğz birleşebilir. Onlarca örnek veririz. Dünya hayatımızda e, dini meselelerde, dünyevi meselelerde. Onlarca şey örnek verebiliriz. En basitinden mesela... E, en basitinden düşünün. Bir Müslüman da el üstünde sünnet ne der? Sevgiyle boğuz birleşir. Fasık bir Müslüman hakkında. Fıskına boğuz edersin. Fasıkına buz edersin. Ama dinden çıkmadığı için Müslümanlığını seversin. Yani adamda sevgi ve boğuz birleşir. Yine dünyevi şeyden örnek verelim. Acı bir ilaç düşünün. Doktor sana acı bir ilaç veriyor. Tadı cihetinden hoşlanmamazlık, kerih görmesi söz konusu ama şifana vesile olacak cihetinden seviyorsun ilacı. Yani ilaçta bir noktada sevgi söz konusu bir noktada o ilacı buğz etme söz konusu. Tadına buğz ediyorsun. Vesile olacağı belki onun vesilesiyle şifa alırım Allah bana şifa eder. O cihetle ne yapıyorsun? İlacı seviyorsun. Yani o yüzden tabii i kerih görmede ne var? Mutlak bir kerih görme söz konusu değil. Yani adam soğukta soğuğu sevmiyor zaten. Meselesi abdest değil adamın. soğun kendisine gelemiyor. Ağır geliyor nefsi. Kadın Din hükmüne bir şey demiyor. Allah'ın farzını yerine getiriyorum. Kabul ediyorum. İnkar etmiyorum. Allah'ın hükmüne buz etmiyorum. Ama nefsime ağır geliyor. O yüzden aynen bunu söylüyor. Bak cihat, cihat kerih gelmektedir. Çünkü cihatta malın harcanması, vatandan ve aileden ayrı kalınması, bedende yar yarılmaların, yaralanmaların meydana gelmesi, elin ayağın kesilmesi ve can kaybı olması gibi şeyler söz konusudur. Kerih görmeleri bu sebepledir diyor. Yoksa Allah-u Teala'nın farzını kerih görmemelerinden Keri, keri görmelerinden yani hoş görmemelerinden dolayı değildir diyor Kurtu bir rahmet Allah. Evet burada bırakalım önümüzdeki dersen itibaren 6. uss düzenledersen 5. uss mu aldık şu an kardeşler? Evet hocam. Tamam 6. uss ile beraber devam edeceğiz inşallah Allah'a aleyhissalatü